Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulina Muhammed. Konumuz Ramazan ayı, ibadet ayıdır. Günümüzde eğlence bunun şiiri Bu tabi günah haram olmuş oluyor. Bize Mevlam buyuruyor Kone Kelime'nde, Bakara Suresi'nde. Allahüm, ya yelizine amin o. Ey müminler mülabbiri. Önce burada bir ya geliyor, ey uyarı, dikkat Kimlere? Ellezine amin o. Yalnız müminler iman edenlere. Dışta kalanlara, onlara bu emir yok onlara. Önce iman geliyor. Suriye ibadet geliyor. Uğud savaşının en kırkı bir anında bir Yahudi Uğud'a geldi gördük ki Ya Muhammed hemen savaşta gireyim mi önce iman edeyim. Önce iman et Müslüman ol sonra savaş bulurdu. Hem orada imana geldi hamdüyle bir şey getirdi, savaşa girdi şehit olmadı. Adamlar. Demek ki iman etme savaşa girse de şehit olamıyor. Niyeti öyle olduğu hale olamıyor, şehit olamıyor. Bizim Eylül'e biliyor bir arada, kütübe yazıldı. Bu, anlamı furulda, yani farz kılındığından Yazıldı daha kesin olmuş oluyor. Yazı bozunma çünkü. Ale Sıyamı üzerinize oruç faz kılındı. Allah biliyor. Oruç faz kılındı. Arapça orijinali saum, sıyamda geliyor. Tutana da saim deniyor o tutana da. Kıyama Halise min kablüküm. Size önceki yazıldığı gibi size yazıldım elhamdülüğü. Önceki ümmetlere de kema, kütübe yazıldığı gibi min kablüküm. önceki yazıldığı gibi size yazıldım elhamdülüğü. Demek ki oruç her dinde var. Nasıl ki namaz her dinde varsa oruç her dinde var. Oruç her dinde var. Oruç tabi nefse çok zor denen bir şeydir emberde. Özellikle yazın uzun günlerde, sıcak günlerde nefsin hoşlamadığı bir şey. istendiği bir şey nefsin. Ama orucun yararı insan tabi kendisine hem diğer insan sağlığına kavuşuyor hem ahiretli bir sahibi var. لِعَلِّكُمْ تَتَّقُونَ لِعَلَّ Illet, yani hikmeti. Oruç neye fark alındı? Tettekun, olasınız diye. Hikmeti bu, tekvalık. Yani buradaki vikaye kökeni sakınma, koruma anlamına geliyor. Bir insan günahtan korundu mu, o kimseye tekva deniyor. Demek ki oruç hikmeti nedir? Tekvalık, tekva olmak Günahtan sakınmak, günahtan korunmak. İnsanı tekvallara götüren bir yol, oruç. Oruçlu kimse gerçekten hele ikinden sonra kişiye artık boş konuşma canı. Öyle şey gelir, ancak geriye kadar. İnsan boş konuşmaz, insan gezellik yapmaz, haram ve insan fazla böyle şey. Oruç, dedi eziyor başın emariye karış olmuş böyle. Allah Teala nefsi yarattığı zaman ona sordu. Ben enem, hemen ente. Ya nefis, ben kimim, sen kimsin? Dedi ki, ene ve ente. Ben benim, sen sensin böyle Allah böyle şey. Yani Allah tanımadı böyle. Ben benim, sen sensin diye. Yani bir şey oldu Aşağıda fark yüken böyle. Eğlen buyurdu atımını cehenneme. Bin sene yandı, sordu Eğlen, anne abi verdi. Ben benim, sensin sensin. Üç bin sene yandı, sora Eğlen onu aç vakti bin sene, ağaçya dayanamadı, ağaçya dayanamadı, su dayanamadı, bitti bitti, dayanam böyle. Eğlen sordu, ben kim, sen Sen kimsin? Sen ve ben Sen Rabbisin, ben sana kul Açlık, açlık insan terbiye ediyor. kula aczini biliyor, aczini biliyor kul Acizlik, güçsüzlük, tamırsızlık böyle. ihtiyaç insan olması, insanı kulluk makamına getiriyor. Rabbin tanrı insana. Bu için Ramazan ayı ibadet ayı. E, günümüzde Allah korusun ne diyorlar? Ramazan eğlenceleri diyorlar. Ramazan eğlenceleri. Böyle yani hatta bazı yani İslami kisin bile bunu yapıyor böylece. Ramazan eğlenceleri yuttardan sonra. E, Ramazan eğlenceleri değil mi? İbadet yaparlar. Diyarlı oruç haymalam görüyor. Hiya men mağdudat. Eyyâmen günler. Yerimin çoğulu eyyâmen görüyor. Muadûta adetli sayılı günler. Yani bir ay Ramazan yemeni. Şey. Demek ki yılda, yılın 12'de biri. 12 ay 1 yıl, 12'de biri hoş geçecek. 11 ay yemekle sevmeni bırak ya Deki bir insan hasta olsun oje Ramadan'da şimdi, pek de fazlçı borç. Femen kelimeleriyle yoldan. <gülüyor> Sizden kim Ramazan'da hasta olursa, tabii hastalığı bir sınır var ama. Kişar baş başarır hastayım der, birisi bunur hastayım der, belarır hastayım der, doğrudur hasta olabilir. Ama orucu engel mi değil mi? Bu ölçü lazım orada. Ölçü lazım orada. Ne de bu ölçü? Ya uzman doktor olacak, Müslüman olacak doktor. Yani haramdan sakınan, namazı kılan uzman doktor olacak. O tutamazsın diyecek ona. Ya kişi kendisi hastalanabilir bilir. Hastalığını şey. Yani bu imkansız olması gerekiyor. Ev ala seferi ya bir insan Ramazan'da yolcu olsa yolcu olsa Ramazan insan. Şimdi burada biraz da duralım. Ayet-i geliyor ev ala seferi yolcu olsa kişi. Ayet-i Kerime'ye zaman da nasıl yolculuk vardı? Develerle, atlarla yayan. Araba yoktu mi, Araba. Araba yoktu Arabistan'da. Ya Deve ya at yani yap, ya mürkep ve yay yürüş üç türlü başka türlümüşler Yollar hep kum, çakıl, diken, çakıl taşları. Kızgın ama böyle. Kızgın ama kızın böylece yollar böyle. E oralarda hışımır sıcak oluyor. Tabi yaz Ramazan gelince oluyor. Ramazan yazı gelince her yer yanıyor, yanıyor. Kişi deve üzerinde, güneş altında bütün gidiyor böyle. Yaya gidiyorsan güneş altında, yoldan mı olacak yok yok ama yani şöyle aş yok ama otomobil altına biraz dinleyeyim. Çünkü aş yok yolda lokantı yok, kaldı bir şey yok bu şekilde. O gün şatır ölüydi muhtemelen. Günümüzde şatır çok değişti ama günümüzde kişi otobüs olsun, özel arabası olsun böyle, araba klimalı araba. Yanla suyu da işte, alabilir. Yolda her imkanları var. Ki oturduğu yerde. Yani bu binin koşulları ile o binanın koşullarını bir kıyaslamak karşılaştırmak gerekiyor. Evet yolcuyum yeterdi yolumuz. Yeterli değil. Bundan mesela 30 sene 40 sene önce bile otobüs araba vardı ama denk zordu. Yol yok. Yollara bozuk, takrur, tukur, şukur, toz, toprak, arabada durmadan arazi yapar adam aşağı ineceğe vali, lastiğe patlar, kendi söker, tamir eder. Öyle kuşlar böyle kuşlar var kırsanın Günümüzde her an bu şey kolay? Buna rağmen bir kimse Ramazan'da hasta oldu, durmayacak kadar, yolcu oldu, durmayacak kadar. Feiddetün 13 adet vardır. Sayılı günler vardır. Min eyyamin okar. Soma'da günün yerine başka gün bunu kaz gerekiyor. Orucu, Ramazan orucunun edası da farz, kazası da farz. Elda'ın ve kalla'ın diye fıkıhtakım burada. Ramazan orucu Esra'ın Ramazan ve Ramazan'a farzın eda'ın ve kalla'ın. Efendim tam adı Ramazan'da yo hasselim ve ucuyduğum Soru mı gerekiyor. Tutma gerekiyor bunu. Ne kadar? Yine yukarı yani, tutamadığı gün sayısınca Tutamadığı gün böyle. Kaç gün tutamadığı Ramazan'da? Beş gün. Yani, Badan sonra nasıl gerekiyor bunu? Bu tabi kaza gerekmiyor burada. Şey, kefret gerekmiyor burada. Ve alizin yutu hu. Bir de, yani yutu yukune hu takat yetirmeyenler, yetiremeyenler. Buradaki hemize izahlayışım burada. Fidirtun tam miskin. Bir kimse Ramazan ayında yolcu değil, ağır hasta değil ama çok filifani yaşlı. Uzun günlerde arada bir ilaç almasa, arada bir su içmese dayanamayacak. Mesela beden sufada kayboldu mu e, işte tabii ne olur, kan yoğunlaşır, kurtlaşır kan böyle. kaldırır, durur, dolaştırır muhtemelen böylece. Böyle izin veriyor böylece. Bu gibi ya iyileşme ümidi olmayan hasta. Mesela öyle hasta var ki iyi olmayan ümidi var kendisinin. Tedavi oluyor, ümidi var. geçici hasta oldu böylece. O kadar edecek bayanından sonra. Fakat artık iyi olmayan, ümidi olmayan bir hasta hastalık her gün devam ediyor veya çok pirifane yaşlı fazla. Bu ne olacak bunlarda? Fidye tüyün her gün bir fidye verecek. Fitre enerji. Ne kadar bu da tamamı miskin bir fakirin doyacağı kadar verecek. O yörede bu tabi zamana göre de değişiyor verecek. O yıl halkından bir fakir bir günlük yiyeceği bu verecek kardeş. فَمَنْ تَتَوْوَا خَيْرًا فَمَنْ تَتَوْوَا hayran Kim bu hayırda fazla verirse yani daha fazla verirse bunun için daha hayırlıdır bence. Kişinin durumu iyiyse mesela yaşlıdır, ağır hastadır ama geliri vardır, maddi geliri vardır, mülk serveti vardır, durumu iyidir. Bir fakiri doğuracak kadar verse yeterli Fazelmiş nedir? Daha hayırlı, daha sevabı çok oluyor bari Ve ente su'un hayrun lekum. Bak menaşi böyle bağladı sonu. Hadi gel hadi. Ve ente su'un. <Ve> her ne kadar her ne kadar hastaya şurubuna huzur izin, var, izin varsa, tutma izn varsa da tutmunuz dahili melanbürüyor. Tutmunuz dahili oruç Ramazan'da beşlerden çok farklı Ramazan Kişi mesela dayanma gücü var. Biraz da zoruna molanı bilir ama tabidir. Tutması gerekiyor bu sonra kaza etse bile Ramazan'ın sevabını alamıyor acaba. O sırap eşsizliğe Ramazan'ın feriği de başka, Ramazan'ın feyizı başka. Bir Ramazana bir kouli var Ramazanda. E, Cehennem kapı Kap açılmış. Her hafta gelmişler böyle. Bütün İslam alemi uruç tutuyor. İslam alemi tercih namazları kılıyor, savra kalkıyor. Bütün İslam alemi kürri azda Başta Kabe, Medine olmak üzere bütün İslam alemi oruç tutuyor O zaman ne oluyor? Da oruç daha koyul oluyor, daha fizli oluyor, daha bekketli oluyor, daha sıhap oluyor bir şeyler Yani gashi Mesela hanımlar tabi, onlar mecbur oluyor hanımlar böyle. Bir kadının belli günlerinde tutmuyor orucu böyle. Tutmaması lazım. Tarzı günah oluyor. Onası gerekiyor. Ama o kadınlara sorun, bayanına sonra oturması zor oluyor onların baktığı bayanına sonra. Bayanına sonra, tek başa elini kalkacak kendisi. Elini işte. kalkacak. Herkes uyuyor o saatte. Herkes uyuyor o saatte. Daha zorlaşıyor. Demek ki, elden geldiği kadar ne kadar izin varsa bile oruç tutmamaya bazı kişiler hakkında kişi kendisini biraz zorlamalı ama çalışmalı. اِنْ كُنْتُمْ <تَعْلَمُون> Eğer orucunun faziletini sevabını bile bilseniz, Mevlam buyuruyor, bile bilseniz. Bir muhterem zat varmış. 40 yaşına gelinmiş, hiç evlenmemiş. Ama Allah yolunda mücahit ver. Din için çalışıyor gece gündüz. Çok da yakın kendisi de. Tabii çevresi var. Sevenleri çok. İl evleniyor kendisine. Eğlenmeyi değil, zamanım yok diye böyle. Allah için çalışmak istedim. Bir gün bir ev sohbetinde oturmuş. Arkasından dayanmış. Hakkı uykuya oturdu oturduğu yerde. Hükrân dağılıyor, hafif hükrân dağılıyor. Açıyor bir de gözünü. Şuna bakınıyor şunu söylüyor. Zevücûni, zevücûni! Beni evlendirin, beni evlendirin diyor. Hemen bak. Birdenbire. Beni evlendirin, beni evlendirin. Böyle şaşırıyorlar. Allah ne olur, birdenbire buna buna. Tabi Peygamber'e bir bahaya geliştirmek tabi. Bu fikrin ne değişti birdenbire? Ne oldu ayrılar? Beni evlendirin diyor. Bana bir adamın bir şey bul. Kim olsun bulur bana böyle şey. Efendim ne oldu hayrola? Anlatıyor. Buraya hafif daldım. Tam kendinden geçmemiş ama. Yani buna denir sine. Sine denemez. Nevim başka, sine başka. Nevim ağır uyku. Kişi kendini bilmez. Sine türen nevim diye Sine, uyku evveliyatı. Hem uyku dağın hem etrafının hakkında varır böyle şey. Hem sineye daldım böyle diyor, diyor. kendim mahşere buldum diye, kendim mahşer diye diyor, Mahşerde. diyor. Anavat nefsi nefsiye böyle diyor. Kürk bir arada İnsanlar hepsi, melekte, cin de hepsi oralar böyle diyor. Güneş tepemiz yakın tepede böyle. Güneş diyor kızmış güneş diyor. Güneş diyor kızın güneş beynini yakıyor böyle diyor, yakıyor yakıyor böyle diyor. Başaşıp yanlayak. Tabandan yer yakıyor böyle diyor. İzdihan üst üsüne böyle. İnsanlar birbirini yakıyor bedenleri. Tek eden terakki katranları yiterek böyle. Pis kalkıp kalkıyor böyle. Diller sarkmış böyle. Cihalle kurumuş bu şekildeyken o anda bir damla su olsa her şey yemeyecektir. Bir damla su verdir. Baktım diyor. Ufa çürükler diyor. Herki kış yukarı diyor. Ellerine cennetten bir kase içinde güzel cennet suyu var. Soğuk tatlı su var. Bazına götürüyorlar şuradan. Batım karşı uzak bana Yanında bir, bir kız geçiyordu. Bak çok bir şey verdi. Kızım ne olur bana ver onu. Kızım bana ver onu. Ne olur bana kızım ver. Sana ben benim bana. götürüyorum bunu. Neden ben küçükken öldüm? Babam bana doymadı. Annem bana doymadı. Ben ona doymadım onlara götürüyor. Sen şu olup ölseydi, orası da getiriyor bugün diyor. Bunu görünce, eğlendirin beni, eğlendirin diyor. Bunu anlatıyor. Dua ediyor Allah'ım. Bana elat ver, ama onun sahibiklerini aldı diyor, orada bana su mahşede diyor. Şimdi tabii dünyadan bakınca kolay değil, acısı Allah düşüp beni vermesin. Tabii, kolay diye muhtemelen vereceğim. Kolay Evet. Ordan bakınca işte daha farklı değişiyor. Hadi bunu bırakalım, bunu bırakalım. Mesela şu sıcak günlerde oruç olalım, oruç olmayalım böyle. Aklımıza mahşer gelişsin. Zaten bundaki amaç da budur. Için bizi böyle amaç bizim böyle güneş yakıyor yanıyor, yakıyor bir tepeye yakıyor. Mahş hatırladırım, mahş hatırlanır Aklımıza mahşer geçti. Mahşer budur. böyle. Güneş altındaydı böyle. Başa geçti yalın ayak. İzdiham böyle. Oradaki bir insana denese ki işte 10 gün sonra su söyleyecek. Hatta 10 sene su gene gelene bu muhtemelen. 10 din sene gelene sabredecek böyle. Ama öyle kişi var ki mahşerlığa kalsın kâfi imansız mı 50.000 yıl maaşı yanacak. 50.000 yıl aç sus. Ölüm yok ama. Ölüm yok böyle. Izrabı çekiyor böyle. Sur izrabımı çekiyor böyle. O kadar yanıyor. Yanıyor böyle. O yanıyor o kadar. Yanımı çekiyor. Hesap başına geliyor. tabii ya kafir ya aşırı günahkar Bir de Mevlam zebanelere huduhu ve kulluhu zümecehime salluk Tutun, yakalayın. Elini burnuna akıran kenti tevkiye atın mı? bin yıl mahşerde yandı. 50 bin yandı mahşerde böyle. Bir damla suya hasret böyle. Yandı, yandı. Tam ateşi suya kavuşalım derken cehenneme gitti. Ne orada? Hamim, o kadar sıcak suya almadı. Ateşten sıcak sular var. Allah korusun böyle, böyle. İşte o hakkımıza geçtiğimiz sıcaklara böyle. Yani of. Sonbahım da inşallah da böyle. Ofum ben. Çıkartmayın muhteremler. Aklınıza gelsin. Burada elhamdülillah hava sıcak da olsa, oruç da olsa, hiç olmazsa bir zaman var. Kısa bir zaman ölmüştü. Akşam var böyle. Akşam oldu mu, herkese buz da var Soğuksu var. Herkese meşruz başlıyor bana kardeşim. Hadis-i Kudsi'ye Mela'm bizlere. Hadisi i Kursi. Hadis-i şerif var ve de kutsu yazıçlar var. Hadis-i şerifler hem anlamı hem kelime sözler peygamze ait böyle. Kutsası ise anlamı Allah'a ait, söz peygamze ait böyle. Ayetin farkı var böyle. Ayet-i kelimelerin de anlamı da Allah'a cennet alıyor. Buyuruyor Mevlamız ile Azze ve Cen, Kül amel adım ve lehü. her ameli kendisi içindir. Küllü amel adım. Ademoğlunun bütün amelleri bak Kül, inşallah şey böyle. Kül amel adım. bütün amelleri lehü kendisi için. Kendisi için böyle. Yani hem sevabı kendisi için bir de işte az çok ondan bir nefsliğine bir payda alabilir. Alabilir ondan Kişi namaz kılar mesela. Namaz kılığını bilir, ibadet ediyorum der. Ömreye gider. Hem tabi gezer, tozar. Medine demek ki de çarşılara gezer. Değişli değişir. Mazara görür böyle. Farklı insanları görür. Farklı geldiği insan görür. Nedir bunda? Nefsin bunda gene bir payı var bunda. İlle sıyame ancak oruç bunlara benzemiyor. Oruçlu kimse otur bakmamı istemez. İstemez o zaten. Ama acıya giden insan, ömürle giden insan bazen o da namaz öyle şeye namaza hiç şaşıya dolar. Korkun şaşır benim. Korkun şaşıyorlarım annamda. O menşeyif böyle şaşıyor. Şey bir şaşıya dolar. Toruna bunu alayım, kuzuna bunu alayım, geline bunu alayım, kuşuna bunu alayım, bunu akrışım alayım, buğun ismanı derken böylece güç bir vakar keser okumuş ama yetişemiyor tekrardan. Eyimiz faydalı bundan böyle şey. Billesiyame oruç böyle dil dilemanı. O ayrı bir oruç böyle. Fe innehu li oruç benimdir. Bana ayetler. ayak. Oruç su Allah'ın suu yok yani. Kimse bilmiyor ki böyle. Kimse bilmiyor böyle. şey. Ven izibi onda mükafatını ben vereceğim ela yani ezbi ondan ben demiş merak etme ezbi yani boramcı ceza den bunu Böyle karşılayacağım helal diye. Bakalım burada. Bazı muhaddisler bunu meşhur olarak rivayet etmişler. Ezbi bu mahruf sıgasıyla yani ceza yeziden elici mütekellim vahde geliyor burada. Üzza bunun meşhuru. Ve yani üzza bi üzza ise çok farklı anlam var böyle. Allah biliyor. Onun mükafatı benim diyor Allah. Benim. Yani yani. Sayın Allah okurken, ben yani Cemalullah Tanrım bu hadis okurken bildiğim beni öyle hocamızdan. Allah'ımız mesvol şey hasetleri okurken hadis dev geli de Vene Uzayi bir anlatı böyle. Çok bir böyle. Evcullah müzatikken işe böyle. Ağladıya anlatı böyle. böyle. Öz yani sabi, Bak, fiin lehülli oruç benim, murak benim. Nefis diyor ki almıyor böyle. almadı kardeşim. Şey. O halde vene öz sabi, onun karşısında benim velabir. Yani Cemalullah, Cemal karşıladı, oruç kardeşim. Gerçekte oruç çok bir ibadet. Var nefsinin payı almadı, kimsenin dilmediği, kimsenin umursamını önemsemediği dilmediği kişi, işin içinden aşık şey, usul çekiyor. Tabi, şikayetçi olmamak şartıydı ama. Ben yani de sadece şartıyım. Vestiyamı cünnetün oruç kalkandır bu. Oruç kalkan. Nedir kalkan? Şöyle... Eskiden saçlar vardı böyle. Ekmezi konuyla saçlar vardı böyle. Saç gibi böylece. Ön tarafı düz. Arka tarafı böyle yanmışsa onun bir sapı var. Çelikten, demirden böyle. Savaşta bir, bir elde böyle sol kalkan oldu. Mücahitlerin. Sağ kılıç oldu böylece. Yani düşmanların oklara karşı, kılıça karşı kendini korudu böylece. Kalkan dediği böyle. Koruma. Oruç, Buraya mevlam adı kurdun oruç kalkandır. Kişi günahtan kuruyor dünyada, ardette ateşten kuru insana eder yani Allah korusun oruçtan bir kimse başka çok olarak ceneme girse bile, gelince oruç olacak, kalkmayacak. Nereden alerji geliyor diye böylece, o büyük kalkan tabii tam bir kuşatıyor be kendisini, yakamıyor be Yani kişi. Cennem alevleri ise kendi günahları yaptığı günahları mesela bir günah yapmış günahı ben çok zev duymuş böyle zev de günah yaşamış böylece mesela gitmiş saz sazcaz düne gitmiş sazcaz böyle havada vuruyor çünkü o ne hemen kalkmış böylece o neydi o anda alev daha büyük Cennem böyle alev üzerine geliyor ama oluşturmuş ya kendisini hemen tutuyor ona karşılıyor bunu kendisine tabi girmem daha iyi tabariye Allah düşünmesin herhalde inşallah. Zikâna yûs-savmi adekûm. Sizler biriniz oruçlu olduğunuz zaman felâ yerfüs felâ yerfüs zefes e, kadına ilgili cinsel bir şey konuşmamak. Yani kadına yakışmamak ve bunun dışında öyle bir şey de konuşmamak bile muhtemelen. Yani, Cinsi konuşmamak bile. Eşimle bile. Bela hesap ve bağırıp çağırmamak, kızmamak, öfkülermemek, tartışmamak. Şimdi bizde aksine oluyor mu? Aksine. Efendim işte Ramazan başıma vurdu diyor. Aksine geliyor eve bir sünif köpe. Ramazan başıma vurdu. Olmaz. Vurmayacak başına. Vurdu mu o zaman fazla yok. <gülüyor> Kişi kendi bir kavga yok. Ürütü yok, satışma bu şeyle. Bir başı çarptı, kendine hakaret etti, şey gördü. Ne yapacak? Felikul inni saimin. Arkadaş, ben oruçlıyım. Bana satışma bana? Ben, ben, ben, ben oruçlıyım. Burada ne gerek yok? Sabır gerek yok. Efendim bana böyle dedi işte, zaten oruçlıyım, hoş kafama uğrdu da, ben böyle böyle bir yaptım. Kişi kaybediyor muhtemelenler. Yani sıhhat eriyor. Eriyordu. İşte mesela bir insan yazdım dondurma alıyor bir yerden. Düşün, gelin gitti. Yürüyip gitmesi gerekiyor. Dondurmayı gelin gitti. Uzakta birazda. Hava sıcak. E, gelince bakar, bunu alıyor. Elektrikli astar. Çırp bakar, böyle damlıyor, damlıyor, damlıyor. Az boyu gelir diye muhtemelen. Buna benziyor belki yani. Yani siyah damlı eriyor safel belirleyen. Helikul inni saimun öyle uştan. Ben oruç tutacaktım. Ben oruçtum yoksa böyle. Ve nefsi Muhammed'in bir dediği bunu peygamberin duva yemle diyor. Muhammed'in nefsi canı elli Allah yemin ederim ki. Muhammed'in canı elinde yani göğsünde o Allah yemin ederim ki lehuluf temiz saymi uruşun az kokusu etminde Allah'a min ruhun bir ske. Oruşun kokusu az kokusu Este enikoku misk kokusu var değil mi? Misk. Misk geyinden bu öyle yapılır. Değil? Ondan daha Allah'ın daha şeyim daha temiz ağız kokusu. Bunun için ikna sarayı misk kullan ve İsa'nın yolamak der hemen. Ya yani, ağzım bom böyle şey Hatta Musa Aleyhisselam Hazretleri Turistana gitti, 30 gün kaldı. Turistan 30 gün dağda kaldı tek başına. Gene vahi gelecek. Tehvat verecek böyle şey. Yani bunu alacak manevi şeye insan bile geçemiyor. Kendisi Peygamberdi ama Peygamberdi, ama ona tehvat verilecek. Yani bir de yağmurla gel, 30 gün kov bakalım orada böyle. 30 gün burada böyle su içti, yalnız ağaçtan yapak şurubu yedi böyle onda On 30 gün kaldı orada. Son günü dişli misraklamış. Misraklayınca Mevlam buyurdu. On gün daha bakalım. Kırk olsun bakalım. On da bakalım daha bakalım. Ondan sonra işte Mevlam tecelli etti. Bu Arak'ta geliyor. Bu muhteremler. Mevlam hitap etti. Yağmur'un ertembelece. Nusra'nın Mevlam'ın Mevlam, Mevlam, kelamını duydu. Açıkça Allah'ın kelamı yani Allah'ın Celle sohbetinde. Düşün, i̇şte bir peygamber sohbeti değil. Allah'ın Celle'ye bir sohbetinde peygamber. Allah'ın sohbetinde. Allah hitap diyor. O hitap-ı ilahi bir cihetten kulağına gelmiyor muhtemelen böyle. Fayağı düşsün, o şeytandır muhtemelen böyle. Cihetten gelirse böyle. Musa'nın Aleyhisselam'ın her zerresi bulundurdu böyle. Yani böyle bir cihetten gelmiyor böyle. Musa böyle Sırrı, hafizliği, kalbi, ruhu, hücreleri, bütün her şeyi Allah kendini duyduyor Ne oldu? Tabii bir manevi feyiz. Ruslar, şey böyle. Yandı, yandı böyle adam. Ne dedi? Erini enzü uleyk. Allah'ı ne olur, cemalini göster bana dedi böyle. Dane mi öyle dedi? Erini enzü uleyk. Allah'ım göster, cemalini göster alın. Dane öyle dedi? Yandı böyle ne? Ya. Dayanamazsın. Yani dünya bedenim dayanamıyor. Yanacak. Yanacak. Hatta dağıt-ı yetimeyle de böyle Hüseyin'e düştü, bayılıyor. Hüseyin'i ferhatan oruçlu külte için iki ferah vakti vardır. Gerhuhuma, kişi orada ferhalar, rahatlar, sevinçli vakti. İzah eftara, periha. Biri iftar etti zamanlar. Bu önemli vakit. Oruçlu bir kimse eğer iftar vaktinde işte bir sevinç varsa, hafirlik varsa, bir ferahlık varsa, ruhsal bir varsa herhalde bu nedir? Kavrolmuştur. Bunun bir yani bu dünyada. Vaktinde. Ama ki işte iftar sohbet, iftar vaktinde. Efendim işte oruç başına vurdu. Sinendi öfkendi bağır çağırıyorsa olmaz muhteremler. Yani iftar vakitleri çok önemli muhteremler, çok önemli belirce. İşte o zaman iftar vakitinde sakin olma gerek ki ev ortamında böyle. İftarda sakin olma gerek böyle. Müzik açmamalıyım benim aslında böyle. Açmamalıyım müzik açmamalıyım. Bazıların arkıları efendim ilahi oluyor böyle ilahi. O da müzik tamam muhterem. Müzik müziği tutuyor teranın böyle. O da miş bu şekilde? Bunu yapıyor. Hava'yı bozuyor bozuyor teran. lazım. Oturmanız o şeyin sofran başına. Böyle Subhanallah, Elhamdülillah, La ilaha illallah böyle. Ya aşe böyle. Sakince. Yeteri aften beklemeli. Yani Rabbim bizdeni konumuz ya Rabbim. İzin verirsen işe istemez. Sen bizi görürsün Rabbim derken böyle. Bunu beklemek. O anda Mevlam kulunun gönlüne bir ferahlık verip işine böyle. Birdenbire gelir böyle. Hem olmadan böyle. İçen bir sevinç, hafirlik, bir rahatlama gelir. Bir de kerabevi ferya. Bir, bir de Mevla'yasına kavuştuğu gün. Mevla kavuştuğu gün, orucunun sahabını gördüğü zaman mahşerde. Orucunun sahabını gördüğü zamanlar. Kudüs'ün mahşere geldi, koruyan mahşere. Önce namazdan ama almak, sorgulanma. Önce namaz. Oruç sıraya geliyor. Şimdi orucu sıraya geliyor. Ramazan'ın birinci gün, oruçta birinci günü. Koy bakan sevabını, şirmeyette koy adı sevabını, bir günlük orucu sevabı. Koy bakıyor, Allah Allah, dağlar gibi sevap. Nur. Böyle. Dağlar gibi sevap. İkinci gün oruç, hep ayrı. Koy bakan sevabını, dağlar gibi sevap. Şimdi ne abi mı? Ferya. Orada sevimli bir uçak var ya, o kadar sevimli. Tutmaya ne şey? Tamam mı? Tutmayanlar, tutmayan orada, tutmayan ha, oradaki çok zor bir uçak var. Vallahi çok zor muhtemelen onların, yazık onların. Yazık onların. Mahşer inançtan mahşerden muhtemelen. Siyasetten marum kılıyorlar, bir de günaha giriyorlar Allah korusun beri yine bir zevayet obru da petik töm şarabı şer ve şevetü ejdiye burim böyle amız kul benim için yemezsen terk eder. Yani şeker yemez. Ve şarabı içmez bir şey içmez ve şevete hü şun tek eder. Bir ejdiyesi benim şeyle oldu. Ejdiye. Şimdi oruç bir de fıkı olarak kısa bir inşallah tabi tabii. Orucun olması değil de kısa olacak böyle zamana göre. Şura biyuf kitaplarında Essem orucu kuvvet ekli ve şurbi velvafi. Essem oruç nedir? Huve tekli ekli yeme terk etmek. Ve şurbi içme terk etmek velvafi bir de cinsel ilişki terk etmek. Minel feci ile el fecir vaktinden akşamıza ne kadar? Bu arada arkadaşlar. Fecir vakti, ya da bu imsak vakti efendim. Tanger ağrıyor. Fecir vakti değil mi olabilir? İmsak vaktinden. Yalnız muhteremler, imsaf vaktinden az önce o şeyi bırak, yemeği bırakman çalışan muhteremler. Eskiden bir temkin zamanı var. Temkin. 12-12 dakika, 15 dakika uzun kısa günlere göre hak bu. Önce imza vade gelirdi, camiye talay verilirdi, sonra ezan okulunu mütercime. Temkin bir ihtiyat, bir ara vardı böyle, böyle. vardı böylece. Sonra altın kılıç o diyen başkanı bunu kaldır bu temkini kaldırdı son sırrına getirdi. Son sırrına getirdi. İmsaf son sırrına getirdi böylece. Bu işin elinden geldiği kadar imsaf vaktini sonuna kadar sıkıştırmadı muhtemelen. 5-4 önce bırakmak çalışan böylece. Çünkü kişinin ağızdaki lokma var iken imsaf vakti çıksan anda çıksan, yutarsa orucu olmuyor. Orucu olmuyor. veya o niyet etmek şartıyla oruç verilecek. Demek ki dedi oruç, imsah vaktinden, ezan ve akşerzene kadar yemeği, içmeği terk etmek iski böyle. Ama, veya niyet etmek şartıyla, niyetse olsa olmaz. Kişi niyet etmiyor hiçbir şey böyle, o aç kalmış. Yani olabilir insan, insan başına gelebilir hastası vardır, yola çıkacak, şu olacak, bu olacak, iş, işi var, gücü vardır, bir telaşı vardır, doğumu vardır, kişi telaşlıdır. Kişi sabahtan bir şey yemez, öğlede bir şey yemez, akşam olur, bir şey yemediğinden böleceğim. Oruç olmuyor ama, niyet olmadığı için. Bin ehliye niyet etmesi şartı, niyete de ehil olması gerekiyor. Öyle Müslüm'ün, akülün bütün olması şart. Bir gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, ateist, eee yani açısından başısından doğurttuma neyse de ucu olmuyor yani. der halinde. Akılın akıl olması gerekiyor. Allah koşsun beyniz özürü kimse halka başına yaşta, işte, ona başı öğretseler, niye derseler bile bu gene olmuyor böyle. <gülüyor> Bülüvermek şad değil ama. Mesela bir çocuk uruş yeter. Bu da sayıdır böyle. Oruç oluyor böylece. Tahir-i minhazin ve Bir de hanımların da adetler nifasanda temiz olmaları gerekiyor. Kadınlarına böylece. Yani bir kadın bir kız o belli günlerinde kurutması haram olur. Olmuş oluyor. Mesela bir kadın derimler, imzalıkta kalktı. E, yeme hazırladı. Sofri hazırladı. Kendini normal bir şekilde böylece. E, bazen tabii günü şaşırabilir. Güne değil değildir. Tam oturur sofraya. Hadi geldi. Tabii yemek yer. O serbesttir. Hoş tutmaz o derimler. Hoş tutmaz. Yine bir kadın oruçluyken Ramazan içerisinde gündüz oruca başlamış. Geri yani temiz böyle. Yemeni yemiş. Oruçlayıken öğleden önce, öğleden sonra ikinci hafta akşam üzere aletini gördüğü anda orucunu bozması da gerekiyordu. Yani iftara on dakika kalabile on dakika iftara kalmış artık yani kadın da artık günlerinde bekliyor ama aha bugünün geçmesi diye mesela böyle 10 dakika iftara kalmış artık aletini görebiliyor. Orucunu bozacakmış. Hemen. Hem mekana çekilir, bir damla su içler böylece. O gün tabii kazması gerekiyor böylece. Yani. Bir insan cümle olarak oruçlarına başlayabilir cümle olarak mahteremden. Bu cümle buna özür değil oruç diye. Kişi mesela yıkaması gerekiyordu. İman ettiği mesela ülkeye daldı. E, İmsel vakti geçmiş. Uyandı. Güney halinde niyet eder, onu da orucu bozmadır her bir şey. bir insan ramazan içerisinde ihtiram olsa, günüz vüya olsa, orucu bozmadı bir şey yapar mı? Yıkandır mı bir şey yapar mı onda böyle. Bir de muhteremler sahur yemeğini yeme çalışalım sahur yemeğini, sahur yemeği. Bu ayetleri Haşib ora müslimde tesahharu tesahharu sol yemen yiyiniz. Fîne fisûri bereketen. Çünkü sol yemende bereket vardır diyorlar. Bereket var sol yemende. Bereket var. Yani o yenen gıda bedene yarar mı Hem bu da maddi mani bereket vardır böyle. Genelde çok kişiler yatarken yiyip otarlar. Bu da hem sağluk bakımından zararlı, hem de nedir de sahur yeme seher vakti. Seher vakti. Gecenin alta bir alta birine bir sahur demeli. Yani akşam ile imsak arası altıya böl, son altinci bölümü bu seher vakti delamla. Seher vakti. Böyle. Seher vakti Allah'ın en kıymetli de vakti böyle. En kıymetli seher vakti böyle. Birbirinin öttüğü böyle. Ağaçları Allah'ta yandığı bir zamanda böyle, o vakitti. Seher vakti kıymeti olduğu için, onu diye yemek olmuş Belki oluyor böylece. Yine hadişete geliyor, aramızdaki farklı ümmetlerle savur yemeğidir. Yani Hristiyanlar oluşturmuşlar, yavdiler onda seher yemi yoktur ama sahur yoktur. Bir de Ramazanlı gecelerine Ramazan eğlenceleri diye bir şeyler çıkıyor. Ramazan eğlenceleri diye. Ramazan ibadettir. Ramazan kutsal bir aydır. Boşmada farz emat. Yani amaç da bunda tekvalık böyle. Randon sakınmak, göğden sakınmak, kişinin manevi olarak Yine bir düzen vermesi. insanı biraz değişimi oraması Ramazan'da. Hatta bir kimse Ramazan'a girdiği gibi bayraben çıkarsa manevi olarak orucu oruçtur ama buna kişi fazla yararlanamamıştı muhtemelen eberle. Bu da yani değişim gerek Ramazan'ın sonunda. Kişinin maneviyatında, imanı kemalinde, ibadet aldığı zevklerinde, konuda okuduğu zevklerinde Allah korkusunda, tekvallığında bir değişim gerekiyor, gerekiyor böyle şey. Ramazan gecelerinde eğlence yapmak. Ee, bazen yerlerde iftar çadırı da kuruyorlar. tam güzel. Yemek vermek, iftar etmek, seyahat veriyorlar. Ben al-şerifler al böyle, çok seyahat veriyorlar. Şey. Fakat sonra ne oluyor? Ramazan eğlenceleri yani teravih gitmeyin ya sevgi gitmeyin, bu enerji alırlar böyle. Hem işi yani hoşunuza gidiyor ama gider hoşuna mutluluk verir işte. Ben bu bir hadi kremesinden dinlerini o enerji alıyorlar teazide. dinlerim le'iben ve lehben. Dinlerini o gün enerji şirine bak. Dinlerim le'iben ve lehben. Din onca şirine böyle. Eğer tabii dünya On dünyayı da onlara böyle. Dünyayı aldattı. Onlara Onları bırak kendi haline. Bederili Onlara bırak. Onlara. bırak onları. Peygamber bana. Onları bana bırak Yani din dindeki her kutsal mesele uğraşacak gelmez muhtemeldir. Mesela günümüzde ilahiler de böyle efendimiz sağdı cazlı ilahiler. Ve Allah diyor, ha Allah'ın ismini Erinci alma, alay alma, oyun almak mı Bu artık ne gidiyor da böyle şey? Yani günümüzde bu bidat çıktı böyle, çıkıyor işte. yani böyle şey. Ben dualar işte hoşuma gidiyor, ne üstüne hoş neye gidiyor? Öyle ne fizyengi muhteremler, ne muhteremler? Ne de muhteremler, Cavid döneminde, Caire döneminde o müşkaraklar, kabe girdilerdi, taht ederler onlar böyle şey. Nasıl yaparız? İlla mükâmi ve tasliye. Mükâmi ve tasliye ile böylece. Isı çalıp, eş takılıp, alkışlayıp yaparız. Yani ısı çalarak, alkışlarak böyle ibadet yapmak, benim bu yasaklı haram konulur. Yani dinde sadelik böyle, tekvalık, huzur, feyiz almak gerekiyor. Yani orucu elini çehrinmeme gerekiyor. olsun ki müşaoru şey gibi inşallah bu alemlerde. Men sa'me Ramazane. Bir kimse Ramazan oruçlarız ayında. Ramazan ayını tutarsa beniş. İmane vahti şey. saban. İmanla ihtisab ile ihlas ile. Önce imanla inanarak Allah bunu bana farz kılmıştır diye Allah bilerek Allah yaşı geleceği. Vahit sahaben iras ile Allah işte sadece 4 ters kişi böleceği. Yani zoraki değil muhtemelen. Afzara değil, günah işlere değil. Kişi Allah bilerek bak imana geliyor. Allah bilerciliği. O Allah Rabbü Alemin'dir muhtemelen. O bizi görüyor bilmemiz bilecek. Bilatlasa bir mahrem zengiye. Kulun gufreleği muhteşem bir. Kulun günahları affoluyor. Hangilerini muhteşem demek geçmiş günahları affoluyor. Kırk yaşlar ortuyor mesela, afoluyor geçmiş günahları. Hangi günahları kul hakkı duyarlar? Kaza namazı borcu var duyar mı? Hacı gitmemiş borcu var duyar mı Yani farzların kalası kekenden onları affolmuyor böylece. Kulakı af olmuyor, ancak bunun dışında biriler af oluyor muhteremler. Bunun için muhterem cemaatimiz kulakı var ya kulakı bundan çok korkalım, çok korkalım muhteremler, çok korkalım böyle şey. Hele karşıki muhatabımız aciz, zayıf, hakkı arayamayan kişiyse, o zaman Allah'ın gazabı çok olur muhteremler. Öyle kişi var ki mesela. Hariktir, nöbet edilir, acildir, şudur budur. Bu kişi ezilirse, hakkı bunu yenirse, yenirse, yani bu zaten yani saf bir derlerse Allah korusun, bunun için çok günah büyük muhtemelidir. İşte mahşerde, bunu benim afetle kurmak. Kişi şehit mi olur? İnsan dünyada şehit mi olsa, Allah yolunda kişi şehit mi olsa, kul hakkı karışmıyor. Karışmıyor ne olacak mahşerde? Kulun hesabı görüldü. Namazı kılmış. Unutunumun hepsi de tamam böylece. az hesabı çok. Geri gidecek. Garanti bu şekilde. Sıra geliyor kul hakkına. Ezan bitmiyor mi acaba? Peki. Lillâ-i